Hayırlı günler, çok kıymetli dinleyiciler. Bir sohbet programında yine sizlerle beraberiz. Gününüz hayırlı, huzurlu, mutlu ve bereketli olsun inşallah. Ve Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi hepinizin ve ona inanan tüm müminlerin üzerine olsun diyerek Bugünkü sohbetimize başlıyoruz. Her zaman olduğu gibi yine geldik Efendimiz Aleyhissalatü Vesselam'ın hadisi şerifine. Süleyman bin Surat'tan radiyallahu anh şöyle rivayet edilmiştir. Resulullah'ın Aleyhissalatü Vesselam'ın huzurunda iki kişi birbirlerine sövüp saydılar. Birisi öylesine kızdı ki gözleri kıpkırmızı olup, Şah damarı şişmeye başladı. Bunun üzerine Resulullah Aleyhissalatu vesselam ben öyle bir söz biliyorum ki eğer bu adam onu söylerse duyduğu öfke gider. O söz "Euzu billahi mineşşeytanir racimdir" buyurdu. Demek ki değerli dinleyenler kızdığımız zaman, öfkelendiğimiz zaman hani deriz ya, sinirlerime hakim olamıyorum. O esnada Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim deyin. İnşallah diyor Efendimiz. Tabi esas buna çok inanma önemli. İnanç ve itikat olmazsa bunu söylemeniz hadi yani söylemek için söylersek bunu söylememiz bir şey tesir etmez. Yine büyümüzden dinlemiştim ben bir cinlerin musallat olduğu bir bayan bağırıyor çağırıyor kendi bulunduğu yerde falan sonrasında büyümüzü bu işe bir müdahale etmesi için ricada bulununca ben diyor böyle bu işlerden çok anlamam kağıt yazma falan filan benim elimden gelmez. İlla götürelim hocam falan diyorlar o döneminde. Ben de giderken diyor Uhu ashabının, Bedir asabının isimlerini saymaya başladım. Daha diyor kadının kaldığı eve merdivenlere çıkarken kadın yukarıdan bas bas bağırıyor. Ne kaçıyorsunuz? Hazret Hamza geliyor değil mi? Ondan korktunuz değil mi? Diye bas bas bağırmaya başladığını duydum diyor. Şimdi bu noktadan bu meselelerde önce inanç ve itikat çok önemli. Yine başka bir meselede kendisine çok hüsnü zan eden bir efendi İlla istiyor ki hoca efendi kendisine bir şeyler yazsın Çok ciddi bir rahatsızlığı var kötü bir hastalık Tabi yine aynı şekilde hoca efendi diyor ki ben böyle şeyleri bilmem anlamam Ama sırf kadının hüsnü zanı kırılmasın diye bir kağıda diyor fatihayı mı yazdım İhlasımı yazdım, Kevseri mi yazdım bilemiyorum diyor. Gönderdim. Sonrasında doktorlar 3 ay içerisinde ölecek dediği kadın 3-5 sene yaşamış diyor. Ve ben biliyorum onun içerisine ya Fatiha'yı yazdım ya İhlas'ı ya Kevseri yazdım diyor. Şimdi bu noktadan gerek sohbet meclislerinde çok önemli olan hususlardan birisi şu. Anlatanın önemli olduğu kadar dinleyenin de ...saffet ve samimiyet içerisinde dinlemesi. İnanın şunu samimiyetimle söylüyorum. Yaklaşık 20-25 yıldır böyle akşamları çay muhabbeti yapıyoruz. Ve insanlara bir şeyler anlatmaya çalışan bir kardeşinizim ama... ...bazen bir programı önceden hazırlanırım. Bir gün onun motivasyonuna girerim. Fakat girersin programa... ...o insanlar içerisinde 3-5 insan vardır... Ya bir yerde menfaatine dokunmuşsundur. Ya bir yerde bir yerden adamın sana bir kuyruk acısı vardır. Girersin, hazırlanmışsındır, okumuşsundur, dinlemişsindir ki o topluluğa bir şeyler vereyim diye. Fakat o dinleyenler içerisinde 3-5 insan fazla değin. Kalben sana böyle ya yine zırvalamaya başladı. Ya aman ya Rabbi bu adamı niye getirdiler? gibi hislerin, duyguların geçmesi senin dilini bağlamaya yetiyor. Anlatacağın şeyleri de anlatamıyorsun. Adeta dilin tutuluyor. Bir başka hadise. Bir de hasbelkader almış götürmüşler seni. Hazırlığın yok bir şeyin yok. Fakat dinleyenler seni öyle samimane. Öyle sadıkane. Öyle muhabbetli dinliyorlar ki sen orada. Aklında fikrinde olmayan şeyler de döktürmeye başlıyorsun. Bu noktadan. Şu sabahın bereketi programında bile bazen hiç kendim düşünmediğim bazı şeyleri zannediyorum siz dinleyenlerin dinleyicilerin samimiyetine binaen Cenab-ı Hak lütfediyor ve bakıyorum ki ben sizlere anlatmaya başlamışım. Halbuki daha önce aklımda öyle şeyler yok. Bu noktadan bu gibi meclislerde bakın altını tekrar çiziyorum kendi cemaatinizin hocası olmayabilir. Kendi muhabbet duymadığınız bir mürşid olabilir, bir alim zat olabilir, bir hoca efendi olabilir, bir şeyh efendi olabilir. Velev ki bazı insanların büyük gördüğü, önem verdiği insanlar bir meclise geldiği zaman orada ne anlatırsa anlasınlar. Size çok önemli gelmeyen, sizin daha önce onlarca defa dinlemiş olduğunuz bir mesele de olabilir. Ama o toplumda konuşuyorsa kalben ne olursunuz ona karşı tepki göstermeyin. Ve Allah'ın şu kardeşimizin, şu hocamızın, şu insanın söylediği sözlerin, şu dinleyenler tarafından tesirli olmasını nasip eyle deyin. Hani Üstadımız yanına gelen bir sarhoşa bile ne diyordu? Biz seninle iman ve insan kardeşiyiz diyordu değil mi? Şimdi Üstad Hazretleri bir sarhoşla, bir ayyaşla bile, biz de iman ve insan kardeşiyiz diyorsa o zaman bizler bazı topluluklarda bir mecliste, zikir meclisinde, sohbet meclisinde, ilim meclisinde eğer diğerlerine gelecek füyuzatı faydaya mani olmak istemiyorsanız o konuşana karşı kalbinizden herhangi bir yargı, herhangi bir tepki kalbinizden vermeyin bakın. İnanın insanların bakışlarından kalplerinden bizim göremediğimiz ama konuşanı çok etkileyen hani derler ya şeyhi uçuran kendisi değil müritleridir diye veya şeyhi şey yapan müritleridir diye. Bu noktadan eğer o anlatan insan kim olursa olsun çevrede 5-10-20 insan dinliyorsa ve bunda da Allah'ın ve Resulullah adına bir fayda mülahaza olacaksa. Siz orada kendi benliğinizi atın, yıkın. Artık şu benlikten bir çıkalım. Daha önceki ifadelerimizde dediğimiz gibi, ben diyen Allah diyemez. Evet. Yine öfkeyle ilgili bir hadis, Atiye Es-Sadi'den radıyallahu anh Resulullah'ın aleyhissalatu vesselamın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Öfke şeytandandır. Şeytan ise ateşten yaratılmıştır. Ateş de ancak su ile söndürülür. Öyleyse, içinizden biri hiddetlendiği zaman, Hemen abdest alsın. Bunu bir daha ifade ediyorum. Çünkü günümüzde, Stres alabildiğine, Dövüşler, kavgalar enteresan. Belki şu anda bizi dinleyen, Minibüs şoförü olan kardeşlerimiz de vardır. Bakıyorsun artık, Taksilerde, minibüslerde, Sol tarafta kalın bir zopa. Yani sanki, Yolcu taşımıyoruz da harbe gidiyoruz. Dövüş kavgaya gidiyoruz. Enteresan bir şey. Çoğu özel otomobillerde bile o koltuğun yan tarafında uzun bir sopa. Aslında tabi bunu demek ne kadar yeridir. Trafik polisi olan abilerimize, kardeşlerimize, görevlilere bir ricada bulunmak lazım. Böyle bu arabalarda sopa olanlara falan bir de ceza yazmak lazım. Çünkü o insana bir güç veriyor. Yani... Herhangi bir durumda, hiç unutmuyorum bir gün benim kendi abim, kendi kardeşim bir meseleyi anlatmıştı. Ordu Caddesi'nde diyor arabayla gidiyorum. O arada iki araba diyor, birisi önüme geçiyor, birisi arkaya. Çok böyle hatalı sollama yapıyor falan. Lambaya yaklaştım, camı açtım. Ya ne biçim insansınız kardeşim? Niye böyle yapıyorsunuz falan? deyince indiler diyor, güzel beni bir ıslattılar diyor. Güzel bir dayak yedim. Aradan bir süre geçti diyor. İşte Antep Lisesi'nin oradan aşağı iniyoruz. Eski sigorta hastanesine doğru. O arada birisi çok enteresan şekilde önüme sollama yaptı. Aslında diyor tam bir dayaklık bir adam diyor yaptığı işle. Çok da güzel böyle bir dayak atılması lazım adama. O kadar yanlış bir hata yaptı. Fakat diyor daha önceki hadisenin verdiği şeyle diyor etkiyle o da bana bir sert baktı önce diyor. Ben açtım ya kusura bakma hatalı biziz dedim diyor. Halbuki hata onda diyor. Öyle deyince yok ya esas hata bende sen kusura bakma dedi diyor. Şimdi bu noktadan bazı böyle tahrik edici, insanı yanlışa sürükleyici hadiselerden kaçınmak lazım. Değerli dinleyenler. Onun için de öfke şeytandandır. Şeytan ise ateşten yaratılmıştır. Ateş de ancak su ile söndürülür. Öyleyse içinizden biri hiddetlendiği zaman hemen abdest alsın. Demek ki kızdığımız zaman, sinirlendiğimiz zaman eğer varsa imkanımız abdest alma yoksa da evzu billahi mine şeytanir racim bismillahirrahmanirrahim deme zannediyorum efendimizin bize talim ve tavsiye buyurduğu hususlardan birisiymiş değerli dinleyenler. Geldik bugünkü öykümüze. Bugünkü öykümüzün adı veda. Genç adam okuduğu mektubun bir yerine takılıp kalmıştı. Eşi o satırlarda Kız bir türlü iyileşemedi diye yazıyordu. Köydeki doktor da nedense bir şey anlayamadı. Adam mektubu elinden bırakırken asker olduğunu ilk defa fark eder gibiydi. Üç aydır yaptığı talimlerin yorgunluğu da bir anda omuzlarına çökmüştü. Kendini en yakındaki iskemleye atarken demek iyileşememiş diye mırıldandı. Belki de babasını arıyordur. Adam bu sözlerinde haksız sayılmazdı. Çünkü eşinin de dediği gibi, Küçük kız herkesten fazla onu seviyor, Ve kucağından inmek bilmiyordu. İster istemez yavrusunu hatırlarken, Onun sık sık okşadığı altın sarısı saçlarının, Şimdi biraz daha uzamış olduğunu düşündü. Kızının bir kömürü andıran siyah gözleri, O sarı saçların altında ne de güzel parlardı. Genç adam, Köyünden bu kadar uzakta olmasa ne yapıp yapıp yavrusunu görmeye giderdi. Fakat şimdi elinden gelen tek şeyin dua etmek olduğunu çok iyi biliyordu. Koğuş nöbetinin kendisine düştüğü akşam da dualarına devam etti. Saat gece yarısını çoktan geçtiği için herkes uyumuş ve dışarıda esen rüzgar iyice şiddetlenmişti. Bir ara camın vurulduğunu duyar gibi oldu. Başını çevirip baktı Bulunduğu yerden hiçbir şey görünmüyordu Aynı sesi tekrar duyduğunda Pencereye doğru ilerledi Camın dış kenarında Şimdiye kadar görmediği güzellikte bir kuş duruyor Ve içeriden sızan ışık Onun altın sarısı tüylerinde parlıyordu Adam köyde yetiştiği için Bütün kuşları tanıdığını zannederdi İyi ama Bu gördüğü neden hiçbirine benzemiyordu Büyülenmiş gibi ona bakarken ne işin var burada diye tekrarlayıp duruyordu. Kışta kıyamette ne arıyorsun dışarıda? Kuş hareket etmekten adeta korkuyor ve adamdan ayırmadığı siyah gözleriyle sanki ona bir şeyler söylemeye çalışıyordu. Bir müddet öylece durduktan sonra acelesi varmışçasına uçarak karanlıkta kayboldu. Genç adam onun arkasından bakarken İçinden bir şeylerin koptuğunu hissediyor ve bunun bir veda ziyareti olduğuna inanmak istemiyordu. Ertesi gün kızının öldüğünü bildirmek için adamı aradıklarında onu koğuş penceresinin önünde buldular. Küçük kuşun uçtuğu yöne doğru dalgın dalgın bakıyordu. <Gülüyor> Hazretlerinin hayatından sizlere kısa kısa kesitler arz edeceğiz. Ancak bunu sadece Üstadımızın hayatını anlatmak sadedinde görmüyoruz. Şu günümüzün hizmet insanı günümüzde insanlara dini, mübini, İslamı ve Kur'an'ı anlatan her ferdin, bu hadiselerden, bu hususlardan ders alıp, kendi hayatına da bunu yansıtması noktasında bunları arz ediyoruz. Sadece hikaye olsun diye, söz olsun, torba dolsun diye bunları söylemiyoruz. Beşeriyetin imanını kurtarmak için, her şeye sabredeceğim diyor Üstad. Fevkalade şefkatinde, Fevkalade tahammülünde, tahammülünün de tesiri vardı. Felah Allah'tandı. Silah Allah'ın kudret elindeydi. Öyleyse kul da kim oluyordu? Asıl sabreden o idi. Hazreti Eyüp aleyhisselamı anlatırken ona sabır kahramanı demişti. Zira o kendisi için değil, Sırf Rabbinin rızası için dua etmiş Onu da fevkalade bir edeple yapmış Sadece zarar bana dokundu diyebilmişti Yaralarından beslenen kurtlar Zikrin mahalli olan kalbini ve dilini istila etmişti Boynu bükük bunu anlatıyordu Değerli kardeşlerim Cenab-ı Hak. Biz insanları değişik vesilelerle, değişik hususlarla imtihan etmektedir. Bunun için başımıza her türlü şey gelebilir. Bizler Hazreti Eyüp Aleyhisselam'ı sadece hastalanan bir insan biliriz değil mi? Aslında büyüğümüzün bir sohbetinde Hazreti Eyyub Aleyhisselam bulunduğu beldede en zengin insanlardan biriymiş. Onun için bunu şu noktadan anlatıyorum. Veren Allah alan da Allah. Bir bakarsınız size bir yerden bir vermeye başlar ki Nereden geldiğini fark etmez hissetmezsiniz O beldenin en zenginleri arasında olabilirsiniz Ama bir de bakarsınız ki Bir yerden almaya başlamışsa Nereden gittiğini bilemezsiniz Ekmeğe muhtaç hale gelebilirsiniz Sakın demeyin Yahu ben her şeyimi sigortaladım Her şeyimi garanti altına aldım ne olur ne olmaz diye bir o kadar parayı da şuraya buraya yatırdım, ettim, tuttum, tasarruf ettim falan. Vallahi Allah almayı dilerse bir sebep yaratır. Senin ne tasarrufun söker, ne yatırımın söker, ne sigortan söker. Seni bir kuruşa muhtaç hale getirir. Onun için her şey Allah'tan. Hazreti Eyyub Aleyhisselam'ın malı, mülkü, her şeyi alınır elinden. En fakir insan durumuna düşer bakın. Hazreti Eyyub Aleyhisselam'ın bu yönünü biliyor muydunuz bilemiyorum. Sonrasında çocuklarını alır. Sonrasında sağlığını, sıhhatini ve çekiliverir inziva gibi bir yere... Artık öyle bir noktaya gelir ki yaralar diline de ulaşır. O ana kadar bakın en ufak bir itiraz yok. Olamaz ki her şeyin sahibi Allah biz değiliz ki. Biz kendi kendimiziz ama bizim sahibimiz Allah Celle Celaluhu. Ve öyle bir noktaya geliyor ki dili Allah'ı zikretmeye mani oluyor Eyyub Aleyhisselam'ın. O an diyor Allah'ım zarar bana dokundu. Seni zikretmeme mani oluyor Allah'ım sen bilirsin. Yani kendi acılarımdan değil, çektiğim ızdıraplardan, sıkıntılardan değil, sana olan zikrime mani olduğundan dolayı Allah'ım sana el açıyorum. Üç şeye sabır vardı. İnsan itaat üzere yaşamalı. İbadetin meşakkatlerine sabretmeliydi son ana kadar yasak dairesine yaklaşmamalı, o yollara bir adım atmamaya azmetmeliydi. Ve başına gelen musibetler karşısında, dişini sıkmalı, dayanmalıydı. Hani yine bir yerde diyor ya, günde beş vakit namaz bana usanç veriyor. Üstad da kısaca, sen diyor her gün yemek yersin, su içersin, bunlar sana usanç vermiyor. Çünkü ihtiyaçlar tekrar ettikçe telezzüz eder diyor. İşte bunun için insan itaat üzere yaşamalı, ibadetin meşakkatlerine sabretmeliydi son ana kadar. Yıllar önce, bunu anlatmakta bir beis görmüyorum, farz namaz olduğu için, 1989'lu yıllar değerli dinleyenler, iş arıyoruz, bir iş görüşmesi için, Mersin'e gitmişim bir yetkiliyle görüşmeye. Ve dönüşte mevsim kış, kar yağmış her tarafı. Akşam namazı geçi verecek. Şoföre daha önce bir iki seyahatimde namaz dedim. Adam başıma müftü kesildi. Maalesef öyle çok müftü şoförlerimiz var. Babası hoca olan çok şoförlerimiz var fetvayı çok iyi bilen namazı çok iyi bilen şoförler var hemen sana fetva vermeye başlar bir ihtiyacım var dedim namazda bir ihtiyaç yalan değil ben öyle deyince valla ihtiyacı olan çokmuş otobüste kimisi çocuğunu küçük abdestini yaptıracakmış falan bir yerde durdu hiç unutmuyorum kar yağmış yerler karla kaplı Ay bütün aydınlığıyla yeryüzünü aydınlatıyor ve kimi çocuğunu kimi kendisi falan bir yere giderken ben abdestim de olduğu için karın üzerinde 3 rekat akşam namazı zaten Tekbir getirdim namaza durdum Tabi secdeye eğiliyorsunuz burnunuz Alnınız karla buluşuyor falan Gidenler bilirler Cenabı Hak gitmeyenlere de nasip etsin ama Ben o karın üzerinde ay ışığında o soğukta kıldığım namazın hazını Kabe'nin yanında bulamadım. Belki o da benim güdüklüğüm olabilir. Ama ibadette sabır, ibadetin meşakkatlerine sabır, soğuk havada abdest alma gibi, işte hacca gidip oranın meşakkatine katlanma gibi, oruç anında susuzluğa, açlığa katlanma gibi, zekat verirken, Cebinden çıkmanın acısını hissetme gibi çoğaltabiliriz bunu. İbadetin meşakkatlerine sabretme son ana kadar. Şimdi bu namazla ilgili de bir şey arz etmek istiyorum. Maalesef yolda otobüs şoförüne benim tuvalet ihtiyacım var dediğin zaman şak diye veriyor Ve yolculardan kimse de itiraz etmiyor. Ama ya bir farz namaz kılacağım abdestim de var. Zaten dört rekat değil, seferi olumluğundan dolayı iki rekat, iki dakika sürer. Ver yansın hem yolculardan hem şoförden. Aslında bu konuda biz Müslümanların da pasifliği var. Şu Antep'te ne kadar Müslüman insan var namazda niyazda, her birerleri otobüs firmalarına birer faks çekse, internetten mail atsa, telefon açsa veya bileti alırken bakın kardeşim, Yolda namaz vakti girdiği zaman duracaksanız ben bileti alacağım. Yoksa almayacağım dese. Kim olursa olsun. ki şehrimizin firması olsun olmasın çok da önemli değil. Öbür tarafta Rabbimin emrini yerine getirememi var. Bu şekilde her giden bileti alırken bunu söylese. Arz talep meselesi bugün. Bundan 15 sene önce. Ne ilahi vardı ne ezgi vardı piyasada. E, eh, şuurlu Müslümanların veya Müslümanların çoğalması dindar insanların çoğalması bazı insanları düne kadar pop müziği söyleyen insanların ilahi sanatçısı özgün müzik bilmem ne falan olmaya başladılar. Kalplerini Allah bilir biz bilemeyiz ama bu konuda üzerimize düşen vazifeyi yapmıyoruz değerli dinleyenler. Yine bir kesit arz edeyim. İzmir'den çıktık. Talebelik döneminde. Antep'e. Memleketime geliyorum. Abdestimi aldım. Bileti de alırken İzmir otogarında. Bakın böyle böyle benim abdestim var. Yolda yine akşam namazıydı Allah'a emanet. Veya ikindi namazı tam hatırlayamıyorum. Ya ayıp ediyorsun abi falan. Zaten o otogarlardaki simsarları biliyorsunuz. Biz bindik. E, vakit geçecek. Ben şoföre... Firma ismini zikretmeyeyim. Çünkü uygun olmaz. Ee, 1982-83'de olan veya 80'lerde olan bir hadise. Hemen tabii şoför başıma ahkem kesildi. Babam da hocaydı. Otobüste kıl falan filan filan diye. Ben dedim bak ben bileti alırken böyle şart koşmuştum. Yanlış yapıyorsunuz. Bir daha binmem bu firmaya. Diyecekken ön tarafta da oturuyorum. Bir baktım böyle. Halka gibi bir alevli olan bir şey Döne döne uzaklaşmaya başladı Bu arada tabii ön taraf küt küt küt küt Şoför frene basıyor Sağ ön ön lastik Hiç unutmuyorum Çünkü herkes hayret içerisinde Sağ ön lastik Alevli bir şekilde ateş almış Ve jantından çıkmış Otobüsün sağ tarafında araziye doğru gidiyor O hızla Şoför hayret içinde, şoförün yanında içinde biraz böyle arabayla ilgili alakası olanlar hayret içinde. Çünkü arka lastik olsa neyse de diyor, ön lastikte Allah korusun otobüsün takla atması bile olabilirdi. Hiçbir şey olmadan otobüsün durması Allah'ın bir şeyi. Ben indim, orada namazımı kıldım. Tabi o hadiseden sonra kekler gelmeye, çaylar gelmeye başladı filan. Biz tabi elimizde cevşen okuyoruz. Durak yerinde... Mola yerinde yemeğe davet etmeler filan. Tabi hani derler ya gök gürlemezse kul Allah Allah demez diye. Orada bizlerin tavrı çok önemli. Gerekirse ineceğiz. Ne olacak ki? Hani Hekimoğlu İsmail bir eserinde öyle diyor ya. Zannediyorum Miyeli Abdullah'ta. Önce namaz filan diyor. Kimseden ses yok. Ben ineceğim deyince aynı otobüsten 15-20 insan 5 vakit namaz için aşağı iniyor. Yani bu noktada... Uyumlu olalım ama koyun gibi de olmayalım değerli dinleyenler. Evet. Günaha girmeme konusunda da öyle sabırlı olmalıydı. Yasak dairesine yaklaşmamalı, o yollara bir adım atmamaya azmetmeliydi. Ve başına gelen musibetler karşısında dişini sıkmalı dayanmalıydı. O sabrın da hakkını vermiş, hayatını salih amellerle yaşamış... Takva dairesinin dışına çıkmamış hastalıklara belalara sıkıntılara dayanmasını bilmişti. Musibetin yüzüne güldükçe küçüleceğini ve değişeceğini anlatan üstadımız bir emirdağ mektubunda bu mevzu ile ilgili olarak şöyle diyordu. Hem benim hakkında musibet ve fena haberi aldığı vakit merhum pederim Mirza Rahimehullah gibi olsun merhuma validem Nuriye Rahimeullah gibi olmasın. Çünkü eski zamanda, Dağdağlı hayatımda, Hakkımda acip havadisler, Peder ve valideme ihbar ediliyordu. Sizin oğlunuz öldü, Veya vuruldu, Veya hapse girdi gibi, Fena haberleri, Babam işittikçe keyifleniyor, Gülüyordu. Derdi, Maşallah, Oğlum yine bir ehemmiyetli iş, Bir kahramanlık göstermiştir ki, Herkes ondan bahsediyor. Validem ise, onun süruruna karşı şiddetle ağlıyordu. Sonra zaman babamın haklı olduğunu çok defa gösteriyordu. Demek insan başına gelen musibetlere karşı öyle tavır almalıydı. Üstad hazretleri birinci cihan harbine talebeleri ile birlikte gönüllü alay kumandanı olarak iştirak etmişti. Bir haftalık şiddetli mukavemet Rusların şehre girmesini engellemiş fakat Ruslar Şehrin üç köprüsünü de tutmuştu. Üstad şehrin karşı tarafına geçmek isterken bir binanın üzerindeki su kemerinden aşağı yatlamış ve ayağı kırılmıştı. Şiddetli muharebelerde, Üstadımızın çok sevdiği yeğeni ve talebesi Ubeit de şehit düşmüştü. Ubeit Üstadımızın büyük kız kardeşi Dürriyenin oğluydu. Üstadımız kırılan ayağının şiddetli ağrısına acısına rağmen şikayet etmemiş of bile dememişti hem hizmetin yüküne hem kadir bilmeyenlerin eziyetlerine tahammül için özel hazırlanmış gibiydi ruhlara tam tesir edecek hakikat derslerini verebilme arzu ve mesuliyetinin ağırlığını dimağında hissediyor bunu bedenindeki belindeki bir ağırlık gibi duyuyor bir yandan da yapılan onca güzelliklere çirkin ve hain ellerin ulaşmasından, talebelerinin huzurlarının bozulmasından ve çeşitli sıkıntılara maruz kalmalarından duyduğu endişe, ruhunu ve kalbini yoruyor, adeta sırtında yumurta küfesi taşır gibi dikkat ve hassasiyetle yaşıyor, en meşru ve makul şeylerden bile onlar hatırına vazgeçiyor ve bütün bunlara, Olağanüstü bir sabırla dayanıyordu. Bu ahvalini kendisi şöyle anlatıyordu. Cenab-ı Hak rahmet ve keremiyle belime başıma yüklenen Risale-i Nur eczalarını ve ruhuma ve kalbime yüklenen şakirtlerinin haysiyet ve izzet ve rahatlarını muhafaza için fevkalade bir sabır ve tahammül ihsan Hapishanelere girmiş, sürgünlere gönderilmiş, Güzel bakmış, güzel görmeye çalışmış. Oraları birer nur medresesine döndürmüştü. Elbette ki tahammül edilecek, hafife alınacak şey değildi. En ufak bir güvenlik görevlisinin kapılarını tıklatması karşısında insanların yüreği ağzına geliyordu. Onun bütün hayatı öyleydi. O kaderine razı oluyordu, sabrediyordu. Ali Ulvi Kurucu Bey'in amcası, hoca Veysade Mustafa Kurucu, Üstadımız hakkında şöyle derdi. O büyük bir mücahittir ve tektir. Bizler post adaylarıyız. Post üzerine oturur tesbih çekeriz. Ben yarım saat hapishane hayatına dayanamıyorum. O vazife yalnız ona münhasırdır. O ise moralini bozmuyor, yıkılmıyor, motivasyonunu, hizmet aşkını bir an olsun kaybetmiyor, içeri atılma sebebi olan kitaplarının devamını Hapishanelerde sigara kağıdı dahil bulabildiği küçük kağıt parçalarına yazıyor, rulo yapıyor, talebelerine ulaştırıyordu. 28 gün değil 28 sene böyle yaşanıyordu. Hastalıklardan başını kaldıramıyordu. Rabbi onun için adeta hastalıkları bir arınma kurnası haline getirmiş, makamını yükselten bir zemberek yapmıştı. Mustafa Sungur ağabeyi dinleyelim. Üstad bir gün neşeli ise, üç gün ızdıraplı ve hastalıklıydı. Bana kaç defa, sungur, bende on tane hastalık var, birisi eğer sende olsa, yataktan kalkamasın demişti. Demek, hastalıktaki ecri azimi düşünerek sabrediyordu. Bayram, yüksel ağabey, her şeye sabretmesinin hikmetini, kendi ifadelerinden şöyle naklediyor. Beşeriyetin imanını kurtarmak, Masumların imanını kurtarmak için, Risale-i Nur'un neşri için her şeye sabredeceğim. Eskiden cebbar kumandanlara baş eğmeyen, hayatında kimseye tenezzül etmeyen zat, şimdi bir bekçi, bir jandarma gelse, filan yere git dese gideceğim. Sabredeceğim, benim vazifem müspet hareket etmek. Ben eski Said'i bıraktım, yeni Said, bütün işkence ve hakaretlere sabretmeye karar verdi. Demek bütün insanlığın ve bütün masumların imanının kurtulması için O kadar sıkıntıya tahammül ediyor. Bir ülkeyi bir nesli değil Topyekün insanlığın iman saadetini düşünüyordu. Soyuna, diline, dinine bakmadan Bir kişiyi Rabbin ebedi rahmetinden mahrum bırakmama azmi Hizmet ve dava ufkunun şahidiydi Duasında talebinde insanlığın hidayeti alınların secde küreye arzın tehi sadaları ile yıkanması vardı. Onun dersinin muhatapları ondan bu mevzuda da derslerini almalı darılmamalı dayanmalı gerek dostlardan gerek horbakanlardan gelen şeylere karşı gönülsüz yaşamalı davanın kutsiyetini, ve akibetteki büyük mükafatı düşünerek sabretmeliydiler. Evet değerli dinleyenler. Üstad bu kadar kılı kırk yararcasına hassas yaşamış. Ve hepinizin malumu zekat kabul etmemiş. Zekat malını lokmasını boğazından indirmemiş. Hediye de kabul etmemiş. Hatta bir... Yaşlı kadın kendisine bir stil yoğurt getiriyor. Bu benim adetim değil diyerek almak istemiyor ama yaşlı kadın çok böyle ısrar edince alıyor. O yoğurdu yanındakilerle beraber, talebeleriyle beraber zannediyorum yedikten sonra ciddi bana rahatsızlık verdi diyor. Tabi şunu ifade etmeden geçemeyeceğim değerli dinleyenler. O dönemde de çok kitaplar yazıldı. Çok tefsirler yazıldı. Ben bunu derken o dönemde yazılan tefsirleri, kitapları hor hakır görüyor manasında demiyorum ama. Üstadımızın ben yazmadım, yazdırıldı dediği Risale-i Nur'ların tesir etmesindeki temel kaide üstadımızın bu kadar hassas yaşamasıydı. Yine günümüzde çok vaizler var ve benim duyduğum gördüğüm kadarıyla bir müessesenin pamuğunu bile yüzündeki sivilceye basmayan daha önce anlattım hatırlarsınız bunun hesabını veremez diyen ve yine bir yerden bir yere seyahat ederken bir öğrenci yurduna uğranılıp namaz kılınıp sonrasında orada cemaatin insanların akın akın gelmesine sohbete vesile olmasından sonra bir yemeğin takdim edilmesi ve o yemekten yanında para olmadığı için yememesi ve milletin vermiş olduğu zekatlarla yardımlarla sadakalarla himmetlerle oluşturulan müessesede farz muhal ki yemek yemişse mutlaka bedelini ödemesi. Hatta orada bastığı halının eskime payını ödeyecek kadar hassas yaşaması. Zannediyorum sözlerinin tesirli olmasının etkenlerinden bir tanesiydi. Onun için sesimin ulaşabildiği kadar ulaştığı insanlara sesleniyorum. Siz bu şehirde veya başka yerlerde değişik yurtlara değişik Kur'an kurslarına veya şöyle diyeyim milletin yardımlarıyla zekatlarıyla sadakalarıyla himmetleriyle oluşan faaliyeti devam ettirilen müesseselere girdiğiniz zaman eğer talebe değilseniz biliyorsunuz ki talebe zengin de olsa ilim tahsil eden talebeye zekat verilebilir. Bunu böyle söylüyorlar. Ama talebe değilseniz orada yediğimiz yemeğin parasını verelim. Yıprattığımız malzemenin hakkını bir tarafa verelim. Sadakamız olsun. Başımızın gözümüzün sadakası olsun diye. Bu bir ikincisi. Geçen bir dostum bir mevzuda şöyle bir soru sormuştu. Bunu da bu mevzu münasebetiyle anti parantez arz etmeyi lüzumlu görüyorum. Ben diyor falan yerin işte yetkilisiyim diyor. Bana hediyeler geliyor. Ben onu alıp eve götürüyorum. Ama o hediye benim şahsıma değil makamıma geliyor. Sonrasında çok açık sözlü bir kardeşimiz bu. Ben de onlara hediye götürürken bulunduğum müessesenin kesesinden götürüyorum hediyeyi. Bu caiz mi abi diyor. Ben de altını çizerek diyorum ki bu milletin zekatıyla, sadakasıyla, yardımıyla oluşan faaliyeti devam eden yerlerin gelirleriyle hiç kimsenin hiç kimseye öyle hediyeler götürmesi lütuflarda bulunması şu veya bu şekilde değişik vesilelerle o müessesenin parasının çarçur edilmesi caiz değil. Gelen hediyelerde kendi şahsında kullanman caiz değil dedim o kardeşime. Sen onları bir tarafa biriktirirsin. Sonra o müessese adına bir yerlere hediye götürülmek gerekiyorsa oradan götürürsün. O hediyeleri, makama gelen hediyeyi kendi nefsinde, şahsında, ailende değerlendiremesin. Caiz değil. Bu işin bir yönü. Bir diğer yönü de oralardan ulufe dağıtıyor gibi o Yani bu devlet müessesesi olur veya dediğim gibi hayır kurumları olur. Oralardan hiç kimseye öyle bir yetki etki verilmemiştir. Bu konuda eğer kaynağa bakılırsa efendimizin, üstadımızın, Hazreti Ömer Efendimizin, Hazreti Ebubekir Efendimizin ve sonrasında da büyüğümüzün hayatına bakılabilir. Bu noktadan yine söylüyorum. O gibi hediyelere muhatap olan insanlar eğer o hediyenin o kurumdan o müesseseden verildiğini biliyorlarsa kabul etmesinler. Veya bu bir yemeğe kadar bakın ne olursa olsun hayır kardeşim ben milletin yardımlarıyla oluşturulan bu müessesenin kesesinden farzı muhalki diyorum. Kebap baklava yemem böyle bir hediyeyi kabul edemem bu öbür tarafta cehennemde bana bir yakıt olarak dönecektir diyerek hem onu yapanı ikaz etmek hepimizin boynumuzun borcu hem de sözlerimizin tesiri adına bizim göstermemiz gerekli olan hassasiyet. Bu ne olursa olsun yarın dünyayı parmağımızda oynatacak hale gelsek bile inşallah Cenab-ı Hak bizlere Hazreti Ebubekir'e, Hazreti Ömer'e radıyallahu anhum ecmaîn, Hazreti Muhammed Mustafa'ya sallallahu aleyhi ve sellem ve üstad Bediüzzaman Hazretlerine verdiği dünyayı eline eteğine tozunu bulaştırtmama duygu ve düşüncesini bizlere nasip ve müessir eylesin diyoruz. Kısa bir aradan sonra aile ilmi hali bölümünde yine sizlerle beraber olacağız değerli dinleyiciler. bena lütfu kerem ihsan seni Yarabbena Yarabbena bena bena fazlı kerem İhsan senin... Boyruk senin... Ferman senin... Derde heline... Derman senin... Boyruk senin... Ferman senin... Derde heline... Derman senin... Müzniblere... Gufuran senin müjzin iblere, Gufuran senin ya Rabbenâ, ya Rabbenâ, lutfu kerem, ihsan senin, ya Rabbenâ, ya Rabbenâ, lutfu kerem, ihsan senin, sensin bizi icad eden. Doğru yola irşad eden sensin bizi icad eden doğru yola irşad eden ihsanımı mutad eden ihsanımı mutad eden ya Rabbena ya Rabbena lutfu kerem. İhsan senin, Ya Rabbena, Ya Rabbena, Lütfu Kerem, İhsan senin. Ya Mahidu ferdü eha Ey kadir hayu samet Ya vahidu ferdü eha Ey kadir hayu samet Eyle hüda yiyemede Eyle hüda yiyemede Ya Rabbena ya Rabbena lütfu kerem ihsan seni Ya Değerli dinleyiciler, Bugünkü Aile İlmi hali bölümünde Kısırlaştırma caiz mi? Diye bir soru var. Gebe kalmayı önleyen metotların içinde Kadını ve erkeği geri dönüşü imkansız şekilde kısırlaştıranları da vardır. İslam, insanın fıtratını değiştiren bu kısırlaştırma yöntemine izin vermez. Gerek kadın, Gerekse erkeği kısırlaştırıp, Ebedi olarak çocuk sahibi olamaz hale getirmeyi, Helal görmez. Olabilir ki, Bugün çocuk sahibi olmak istemeyen eşler, Yarın şartlar değişir, Çocuk sahibi olma ihtiyacıyla karşılaşabilirler. Bu imkanı tümüyle yok eden bir yönteme, İslam meşru gözle bakmaz. Kısırlaştırma, ve suni tohumlama hayvanlarda caiz olabilir, bir hayvandan alınan tohum başka bir hayvana aşınanabileceği gibi hayvan ebedi olarak da kısırlaştırabilir de ama ancak hayvana böyle yapılabilir insana değil. Çeşitli haplar, ilaçlar ve spirallerle yapılacak korunmanın bazı bünyelerde yan etkisi de görülmekte, vücuda zararları da söz konusu olmaktadır. Bu bakımdan ilaçlar, haplar, spiraller bir uzman doktordan alınan sağlam bilgilerle kullanılmalı, böylece yan etkilerden korunmaya dikkat göstermelidir. Yine değişik bir soru, sakat doğma ihtimali olan çocuk aldırılabilir mi? Telefonun öbür ucundan gelen ses sanki imdat diye sızlanıyor gibiydi, belli ki ciddi bir sıkıntı içindeydi. ''Hocam şükürler olsun ki size ulaşabildim. Ömür boyu bana vicdan azabı çektirecek bir imzayı atmak üzereyim. Yardım edin lütfen.'' dedi. Önce şaşırdım. Böyle bir imza işine ne imzasıydı bu? ''Atacağın imza çek senet imzası ise bizim bu konuda pek bilgimiz olmaz.'' dedim. Bir ah çekti. ''Keşke'' dedi çek senet imzası olsaydı. ''Çekten senetten çok daha büyük olay bu.'' Bir insanın öldürülmesi için atacağım imza. Daha doğrusu kendi yavrumun ölümüne izin vermem için istenen imza. İyice şaşırdım. Açıklayın da şaşkınlıktan kurtarın bizi. Çocuğunuzu mu öldürtmek istiyorlar size? Aynen öyle dedi. Sonra da şöyle açıkladı durumunu. Bir müddetten beri hamilelik kontrolleri yaptırıyorum. Son kontrolümde çocuğun sakat olacağı görüşünü benimsediler doktorlar. Bu çocuğun sağlam doğma şansı yok denecek kadar az. Geç kalmadan aldır dediler. Günlerdir buhranlar içindeyim. Uzatılan kağıdı imzalayıp sakat doğacak çocuğumu aldırayım mı? Yoksa sakat da olsa doğsun mu? Yanlış bir karar verir de ömür boyu vicdan azabı çekerim diye depresyona girdim. Çek senet imzasıyla kıyaslanamayacak kadar büyük bir olay değil mi bu? Bana bir çıkış yolu gösterin. Aldırayım mı sakat doğma ihtimali olan çocuğumu yoksa sakat da olsa doğmalı mı? Bu sizinle doktorlarınız arasında bir mesele. Durumun ciddiyetini doktorlarınız bilir. Biz ancak ilgili kitaplardaki bilgiyi aktarmakla iktifa ederiz. Başka bir etkimiz, tepkimiz olamaz. Ben de onu istiyorum zaten. İlgili kitaplarımızda ne hüküm veriliyor sakat doğacak çocuk konusunda? Sakat doğma ihtimali varsa aldırılabilir diyor mu? Hayrettin Karaman Hocaefendi hayatımızdaki İslam kitabında sakat, geri zekalı, hasta doğma ihtimallerinden dolayı çocuk aldırılamaz diyor. Anlaşılan sakat da olsa hiçbir çocuğun yaşama hakkı elinden alınamaz ama ölü doğarsa veya doğduktan sonra ölürse ondan da kimse sorumlu tutulamaz. Açıkça aldırma mı diyorsunuz bana ben bir şey demiyorum kararı siz verin İmzayı siz atacaksınız. Ben sadece bildiğimi arz etmeye çalıştım. Teşekkür ederek ayrıldı telefondan. Aradan epeyce bir zaman geçti. Bir gün yine bir telefon ama nefes nefese. Hocam iki gündür durmadan size dua ediyorum. Beni ömür boyu vicdan azabı çekeceğim bir yanlıştan kurtardınız. Tanıyamadım. Kusura bakmayın. Hani sakat doğum yapma ihtimali olan biri vardı ya, İşte ben oyum. Siz sakat da olsa çocuğun yaşama hakkı elinden alınamaz demiştiniz. Ben de sizden aldığım cesaretle dua ederek sonucu beklemeye başladım. Şu anda ok meydanı hastanesindeyim. Mutluluğumu sizinle paylaşmak istiyorum. Şükürler olsun Rabbime. Sakat filan değil nur topu gibi bir oğlan çocuğu ihsan etti bana. Sağlam doğma ihtimali çok az demişlerdi. İşte o çok az gerçekleşti. Bana cesaret verdiğiniz için size özel dualar ediyorum. Dileriz bütün sakat ihtimali olan doğumlar da sizin gibi mutlu şekilde sonuçlansın dedim. Bu duanıza da amin diyorum. Rabbim benzerlerine de aynı mutluluğu nasip eylesin. Sakat doğum konusuna ait bir telefon sohbetimizi takdim etmiş olduk. Bilmem iştirak ettiniz, bilmem itiraz. Artık takdir ve tercih sizindir demiş. Ve bir aile ilmi halinde şimdilik burada bitirmiş oluyoruz. Cenab-ı Hak her şeyi gönlünüzce eylesin. Rabbim yüzünüzden tebessümü, gönlünüzden sevgi ve muhabbeti eksik etmesin, dudaklarınızdan dualarınız eksik olmasın inşallah ve Rabbim o dualarınızı kabul ettiği duaların arasına dahil eylesin diyoruz. Bir duamız ve sonrasında da Arif Nihat Asya'nın Başörtüsü isimli bir şiiriyle bugünlük programımızı bitirmek istiyoruz. Bir sonraki programda buluşmak üzere hepinizi Allah'a emanet ediyor, hoşçakalın diyor, hepinize hayırlı günler diliyoruz efendim. Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Allah'a hamdü sena, O'nun en büyük elçisi olan Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a, aline ve ashabına da selatü selam olsun. Ey Allah'ımız, ululuğun karşısında ürperen ve tir tir titreyen mahzun bir gönülle, işte yine kapına geldik. Senden bizleri Salaha ve iyiliğe kilitlenmiş Kullarından eylemeni Ebrar ve mukarrebinin Hayatına denk bir hayatla Bize canlılık bahşetmeni Mükerrem ibadına Lütufta bulunduğun gibi Bizleri de nimetlerinle donatmanı Muhlisin ihlasa ermiş Ve muhlasin İlasa erdirilmiş kullarına nasip ettiğin güzellikte bir ölümle hayatımızı hitame erdirmeni, sonra da bizi indinden makbul kullarınla beraber Haşretmeni ve senin yoluna baş koymuş ilklerin içinde cennetine almanı dileniyoruz. Allahımız dünyanın her türlü bela ve musibetine karşı. Bize avfu afiyet ver. Olmasına hükmettiğin şeylerin şerrinden bizi koru. Önümüzden yahut arkamızdan gelebilecek tehlikelerden bizleri muhafaza buyur. Dünyada ve ahirette bizim için utanç vesilesi olabilecek durumlardan sen bizi siyanet et. Ve bizleri konumunun hakkını veremeyip de sükut eden düşkünlerden eyleme. Amin dualarımızı kabul buyur Rabbimiz. Örtüsü. Ne demekmiş yasak İşiniz mi kalmadı yapacak Ne diye karışırsınız Saçımıza başımıza Bizi oyuncağınız mı sandınız Bakıp yaşımıza Sebebini anlatamayacağınız Çocukça bir devrin hevesinden Karşınızdaki En güzel portreleri Mahrum ettiniz Çerçevesinden Kim demiş ki Başörtüsüydü o Başımızın Renk renk Süsüydü o Altında saçlarımız Arkadan Ne hoş sarkardı Kimimizde Örgü örgü sarmaşıklaşır Kimimizde su olup akardı Şu bu namına yasak demiş Bulundunuz tezelden Ne olurdu Anlasaydınız biraz da Güzellikten güzelden Siz bizden değilsiniz Tanımıyoruz hiçbirinizi Çekin başımızdan ellerinizi bir gericilik tutturmuşsunuz, gericilik değil, Türk'ün köy modasıdır bu. Üstelik ninemizin başımızda taşıdığımız hatırasıdır bu. Dediniz çıkacak başınızdan başörtünüz, alın öyleyse onunla yüzünüzü örtünüz.